Merhaba, iyi haftalar. Ben programcınız Çelenk. Hariçten sanat programındayız. Berlin'den haberler getirmeye, Berlin'de yaşayıp çalışan sanatçılarla, küratörlerle, sanat inisiyatifi mensuplarıyla buluşmalara devam ediyorum. Bugün konuğum Ali Mahmut Demirel. Ali hoş geldin. Merhaba, sen hoş geldin. <gülüyor> evet, ben şu anda Ali Demirel'in Kreuzberg'teki atölyesindeyim. Ee, buradan e, bağlanıyoruz. Ee, bu önümüzdeki Temmuz ve Ağustos aylarında hep Berlin'den konuklarım var ve biraz Berlin e, sahnesini anlamaya çalışıyoruz. Burada yaşayıp çalışan sanatçıların, küratörlerin pratiplerini radyoya taşımaya çalışıyorum. Ee, Ali Mahmut Demirel'i biraz hatırlatmak isterim. Ben kendisini biraz önce konuştuk. 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başından beri e, tanıyorum, takip etmeye çalışıyorum. İkili de bir pratiği var. Bir kısmı müzik alanında ilerlerken diğeri görsel sanatlar e, alanında. İlerliyor. Dinleyicilere yakın zamandaki projelerini hatırlatmak adına yani İstanbul'da nerelerde karşınıza çıktı Ali Mahmut Demirel son zamanlarda derseniz bir sonar festivali var biliyorsunuz Barcelona merkezli ama İstanbul'da da yer aldı. Orada vardı Ali Mahmut Demirel. İkincisi de uzun soluklu bir sergi İstiklal Caddesi'ndeki Arter'de. Ada adlı bir kişisel e, sergisi oldu. 15 Temmuz'a kadar devam etti. Uzun soluklu bir sergiydi. Etrafında hatta 90'lı yıllardaki Ankara'daki üretim dinamikleri, oradaki iş birlikleri üzerine de bazı konuşmalar yapıldı. Ege Berensel, Hakan Topal gibi isimler de o dönemki deneyimlerini Ali Mahmut Demirel'le e, yola çıkışlarını anlattılar. E, zira Ali Mahmut Demirel aslında Ankara kökenli. Yani eğitimini orada evet. almış sonradan İstanbul'a. Sonradan da 2008 itibariyle ...benle taşıyıp, taşınıp burada çalışmalarını e, sürdüren bir isim. E, oradan girmek istiyorum e, Ali. Çünkü bu Arter'de gördüğümüz Ada sergisinde senin geçmiş tarihli işlerin de vardı. Evet. Yani 2000'li yıllardan e, Kuyu adlı işin e, orada sergileniyordu. Hortum. Ha Hortum pardon. Kuyun yenisi. Değilim. Evet Abi. evet çok özür dilerim. Abi, ee, ekran, o, o ek ek çok ekranda Hortum bir bir Hortum sergileniyordu bir ekranda. Ve de e, biraz da onu da e, fırsat bilerek işte senin ot dübünyesinde GİSAM'da 2000'li yıllarda evet. yaptığın çalışmalar oradaki işbirliklerine değinen bir kamusal program da ortaya konmuştu. Evet. Ama diğer gördüğümüz işler senin ağırlıklı olarak yurt dışında ürettiği son dönem video, hareketli görüntü, Hı -hı. video yerleştirme Hı -hı. işlerinde. Biraz buradan yola çıkalım. Hem neler gördük bu Arter'deki ada sergisinde hem de oradan uluslararası Hı -hı. alandaki üretimlerine geçelim istedim. Hı -hı. Ben ilk başta video yapmaya bahsettiğim gibi ODTÜ'de başladım Ankara'da. Mimarlık okudum ben esasen. Ama hep daha çok video art, deneysel sinema benim ilgimi çeken sektörlerdi. Ama o dönemler benim e, gözüme kestirdiğim bir okul yoktu maalesef e, Türkiye'de. Ve, ama böyle bir tasarım eğitiminin e, çok iyi olduğunu düşündüm, e, kampüs hayatının çok iyi olduğunu düşündüm. ODTÜ mimarlık bölümüne girdim ve e, oradaki Görsel İşitsel Sistem Araştırma Merkezi GİSAM'da e, e, ki workshoplara katılarak video art üretimine başladım. Hortum'da o dönemler ürettiğim bir işti. Ama daha sonra ben müzik sektöründe daha çok aktif olmaya başladım ve yurt dışına taşındım. <gülüyor> 10 yıldır Berlin'desin değil mi? Evet, 10 yıldır ta tam olarak. Elektronik müzikle uğraşmaya başladım ben daha çok. Çünkü video art üretimine Olarak o dönemler yaptığım işlerde de biraz böyle e, daha soyuta kaçabilecek ritim ses ve görüntünün e, entegre olduğu, senkronize olduğu ritmik soyut işler e, yapıyordum. Ve bu e, minimal elektronik müzikle beraber çok iyi çalışır bir e, e, pratikte aslında. E, ve bunun üzerine ben... E, Elektronik müzik sanatçılarıyla işbirliği yapmaya başladım. İstanbul'daki işbirliklerini de hatırlıyorum, hmm. değil mi? İstanbul'da da yani Berlin'e yerleşmeden önce İstanbul'da da bu tarz işbirlikleri yapıyordun. Evet, aslında mesela örneğin Zafer Acıköy'de evet de, evet onu çok iyi hatırlıyorum. Hı -hı. E, hatta ben otu'daken kendime bir e, e, bas elektrik bas e, tasarlamıştım. E, sen de gördün. Evet yani evet evet bir, bir performansını, performansınıza gelmiştin. Evet. Ee, o, o zafer de tabii Ankara'da o zamanlar hani e, küçük sanatçı amiyamızda e, e, görüştüğümüz e, isimlerden, onun da bir elektronik müzik projesi vardı sıfır isimli. O beni sahnede beraber çalmaya davet etmişti. Hani mesela öyle bir e, pratiğimiz de olduydu. E, ama daha sonra benim daha çok böyle bir hani e, birer bir Görsel sanatçı olarak kendimi yerleştirdiğim ve müziği tamamen başkasının yaptığı işbirliği Aha. formatı Berlin'de oldu. Richie Hawtin adındaki plastikmen olarak bilinen sanatçı ile. Çünkü onun müziksel olarak ürettiği şeyler benim aslında görsel olarak ürettiğim şeylerle çok iyi çakışıyordu ve biz böyle bir Bu ikisini bir araya getirdik. Böyle bir işbirliği yapmak da benim için çok aslında böyle enteresan bir, kafa açıcı bir deneyim oldu. O zamanlarda, o yıllarda 2000 işte 2000'in başları, 2000'in ortaları Berlin yeni yeni hareketlenmeye başlıyordu. Ve elektronik müziğin, özellikle minimal müziği, Tekno, minimal elektronik müziğin başkenti gibi, herkes Peki. buraya yerleşmeye başladı. Yerleşilebilir bir yerdi de. Tabii henüz pahalanmamıştı kesinlikle, o kadar. Kesinlikle. Evet, ben de o dönemler aslında açıkçası ben hiç düşünmezdim bir gün Almanya'ya Berlin'e <gülüyor> yerleşeceğimi. <gülüyor> E, mimar olduğum zamanlar buraya gelmiştim ben bir mimarlık belgeseli çekimi e, için. E, bu Postomer Plus'taki yeni yapılaşmayı çekiyorduk. O zamanlar mesela Berlin böyle bir, bir garip bir e, yani böyle çok da bir çekici bir şey e, şehir değildi benim için açıkçası. Enteresandı tabii ama ben Hı. buraya da yerleşeceğimi düşünmezdim. Ama sonra bu müzik projeleri için beni davet ettiklerinde tabii daha e, bu Nasıl denir e, yeraltı underground sin <gülüyor> e, e, ile tanışmaya ve e, Berlin'in yer altında müzakelseal yer altında olanları görmeye başlayınca tabii e, buranın ne kadar e, enteresan ve e, yeniliklere yeni fikirlere e, ve çılgın fikirlere açık bir e, şehir olduğunu gördüm ve bahsettiğin gibi o zamanlar çok açık bir e, platformdu. E, İstediğin yerde, istediğin şeyi yapabiliyordun. İnanılmaz mekanlar, herkese kullanımdaydı. Şimdi artık bulunmuyor tabii <gülüyor> fırsatlar kolay kolay. Ama hala var demek istedikse. Ama tabii 2008 yılında ben resmi olarak burada ya yerleşmek üzere başvurumu yani. yaptım. Ve vizyemi alıp tamamen yerleştim. Evet. Good old times. <gülüyor> Peki neler, neler yaptım bu 10 yıl evet. içerisinde? Hem plastik Plastikmen'le tabii ortaklığa evet. uzunca bir süre devam etti. Ş evet, şimdi e, buraya yerleşmeden önce daha çok video formatında çalışan bir sanatçıydım ben. Yani kamerayla hı hı. çekim yaparak e, işte bildiğimiz e, video görüntüsünü işleyerek e, ilk başlarda müzik videoları yapıyordum mesela. Ama tabii o dönemler e, tabii bilgisayar teknolojilerinin, yeni medyanın, LED ekranların tam böyle ortaya çıktığı dönemler, e, patladığı zamanlar. E, benim biraz da tabii bir markadan önce de ben nükleer enerji mühendisliği okumuştum. Benim biraz da mühendislik ve bilgisayar programlama e, geçmişimde. Softwarelerin de var galiba evet, değil mi? Evet, sonradan bir software hı hı. de tasarladım. Ee, öyle bir geçmişim de olduğu için bu yeni teknolojiler de benim çok ilgimi çekmeye başladı. Ve bu e, müzik, elektronik müzikle beraber çalışınca e, o teknolojileri derinlemesine e, irdeleyip e, müziğin ve görsellerin e, canlı bir şekilde entegre olarak üretildiği e, yerleştirmeler e, veya e, görsel e, sahne tasarımları, e, yapma şansım oldu. E, müzik sektöründe de tabii e, bizi festivallere e, çağırdıkları için e, biraz da bu elektronik müzik zaman içinde bu son 10 yıl içinde çok büyük bir ivmeyle popülerlik kazandığı için e, bize iyi bütçeler ve olanaklar da sunuluyordu. Ve o sayede ben aslında e, bu yeni teknolojileri de e, irdeleme ve kullanma Onlara lı deneme şansına eriştim ve videodan daha çok bu yeni medya teknolojilerine Yönlenelim. yönlendim ve o tür pratikler yapmaya başladım. Tamam. Oraya yönlenmeden önce şimdi Berlin'de de benim yakın zamanda görme fırsatı bulduğum eski tarihli bir e, işine de yer veren sergiden bahsedelim Hı, mi? Tabii. Çünkü tabii. hani o. o İkisinin arasında böyle bir geçiş dönemi olarak Kesinlikle. neredeyse görebileceğim bir yanı var. ben herhalde 10-15 yıl kadar önce Ak Sanat'ta o zaman Ak Sanat diyorduk. Şimdi Akbank Sanat hı hı. diyoruz. orada görme fırsatı bulmuştum. Sen de hatırlattın, Levent Çalıkoğlu küratörlüğünde evet. bir grup sergisindeydi 100 dolar adlı evet. bir iş. Buraya da gelince Berlin'e gelince eee eski de bir ha, dostum ha. olan Ece Pazarbaşının ortak küratörlüğünü üstlendiği Noa Köyündeki bir evet. sergiye gittim. Eski bir banka şu anda evet. El değiştiriyormuş. Şu El, anda boş. Eşiş parkası. ha Tamam. Ee, ve sonra tekrar başka bir bankaya evet. verilecek. Ama öyle bir geçiş dönemi varken Noya Köön'de böyle bir mahalle festival inteliğinde Hı -hı. ki 48 Saat Noya Köön adlı bir festival bünyesinde Hı -hı. bir sergi e, küratörlüğü yaptı Ece Pazarbaşı. Adı Bank Blank. Bank Hı -hı. işte bankadan. Öyle elbette. Ve oradaki grup sergisi de senin bu çok iyi hatırladım hafızama kazınmış 100 dolar adlı işini tekrar görmek ve bugün hala ne kadar geçerli ve <gülüyor> güncel olduğunu hissetmek iyi geldi doğrusu bana. Neydi bu iş hatırlatır mısın bize? Ee, 2003 tarihliydi 2003 galiba. tarihli ee, işte bu o zamanlar benim daha çok müzik videosu yapma şeklinde bu müzisyenlerle işbirliği yaptığım zamanlarda ürettiğim bir iş ee, Kan Can Oral isimli aslında Finlandiya ama babası Türk Öyle enteresan bir karışım Mı olan bir sanatçıyla tanıştım. Ben kendisiyle New York'ta tanışmıştım. Ondan sonra Berlin'le taşındığımda gördüm ki kendisi de aslında Berlin'le taşınmış. <gülüyor> i̇şte biraz önce dediğine getiriyor. <gülüyor> evet, aynen, herkes Berlin'de aslında. Onunla ben bir şeyler beraber proje yapmak istiyordum. O da dedi ki benim yeni albüm çıkıyor. Onun da işte onun ilk hit single'ın adı da 100 dolar. Evet. <gülüyor> Ben o tabii parçayı dinleyince e, direkt gözümde bir e, proje video canlandı yani. E, çok enter komik, ironik bir e, parça. Ve böyle bir e, e, tamamen e, Amerikan dolarlarındaki resimleri ve mekanları ve karakterleri e, e, kullanarak bir e, animasyon... E, e, canlandırdım. Evet, inek ettin onları yani değil mi? Evet, Hakikaten onlar böyle evet. sanki canlanmışlardı. Evet, evet. ve mekan olarak da paranın arkasındaki o mekanları şey kullanarak böyle bir e, e, hikaye kurguladım. <gülüyor> Doların <Evet, gülüyor> bu dolar... kadar yükseldiği bir dönemde. Evet, rândi. dolara yatırım yaptık. Hakikaten. İyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Arada da 15 yıl geçmesine rağmen hala e, çok... E, Güncelliğini koruyan hatta artarak değeri artarak koruyan bir iş <gülüyor> olarak karşımıza çıkıyor. Bir de tabii o iş bankada hani sergi bankada yapıldığı evet. için ayrıca anlamlı oldu. Bir de enteresan bir detay. Serginin yapıldığı banka da Karl Marx Çitraz Evet, evet, <gülüyor> evet. Onu da fark etti. <gülüyor> İtalya'ya göndermeler. Ma Manidar. <gülüyor> <Manider. gülüyor> Hatırlatmak adına tabii kaçırdınız dinleyiciler. ama 30 Haziran'a kadar devam eden bir sergiydi bu. Bank Blank, Ece Pazarbaşı'nın küratörlerinden biri oldu. Ali Mahmut Demir'in de biraz önce bahsettiğimiz 100 dolar işiyle yer aldığı bir sergiydi. E, küçük bir müzik arası verelim mi? Devam evet. etmeden önce. Ee, Senin biraz önce sıklıkla işbirliği yaptığını söylediğin bir isim Parça. Evet Plastikmen'den size bir parça seçeceğim. mendin parçaları normalde minimal ve hipnotik çok uzun süreli parçalar. 10 dakika 20 dakika hatta hı hı. süreli parçalar. Tabii ama biz size şimdi ilk 5 dakikasını dinleyeceğiz bir teaser gibi. Tamam hariçten ee, sanat programına devam edeceğiz evet. Ali Mahmut Demirel ile müzik arasından sonra. Merhaba, Açık Radyo'dayız. Hariçten Sanat programında ben Çeleng, Az önce Plastikman'dan bir parça dinledik. Ali Mahmut Demirel'in seçtiği bir parçaydı bu. Zira uzun süre ortaklık yaptığı bir müzisyendi. Ee, Ali Mahmut Demirel bugün konuğum. Berlin'deyiz onun stüdyosunda ve e, uluslararası projelerinden bahsediyoruz. Girizgahta onu nereden hatırlayacağınızı belirtmiştim. Son dönemde uzun soluklu bir sergisi, kişisel sergisi oldu. Ada e, 15 Temmuz'a kadar devam etti. İstiklal Caddesi'ndeki Arter'de İstanbul'da. Tam da işte buna getirmek istiyorum. Biraz geçmiş tarih işlerine, Bunların nasıl başladığına, nasıl elektronik müziğe vesaireye geçtiğine hepsine hepsine baktık bütün bu ortaklıklara. Ama sen yıllar sonra belki tekrar videoya da dönmüş evet. oldun. Böyle de bir yan var. Ve de Arterdik Ada Sergisi'nde hem işte geçmiş tarihli senin ilk dönem pratiklerinden tabii ki izler taşıyan işi görme fırsatımız varken yeni video prodüksiyonlarında karşımıza çıktı. Bir evet. sene daha böyle multimedya, işte projection mapping falan tarzı şeylerle hatırlarken son zamanlarda onlarla bağlantı kurarken kafamızda baya yine video enstelasyonla karşımıza çıktın. Bu nasıl başladı? Evet. Bu işler The Pierre var galiba değil mi bu evet. alanda? Evet. Bunlar nasıl üretildi? Dediğim gibi ben Berlin'e taşındıktan sonra bu bahsettiğim yeni medyala elektronik müzik, teknolojiler vesaire uğraşmaya başladığımda tabii çok heyecanlı bir şekilde buna giriştim. Ama yine yıllar içinde bu konuda derinleştirdikçe bir bakıma da aslında bir öz eleştiri şeklinde bu teknolojilerin etkileyiciliğini hı hı. çünkü yani o kadar yüksek boyutlara ulaştı ki bu immersive teknoloji evet. dediğimiz şeyler olayın biraz sanatsal boyutunu artık kaybetmeye Baş... Kesinlikle böyle diyoruz. bir etkili, etkinliğe ve bir gösteriye dönüşmüş durumda ve çoğumuz aslında onun çok içeriğini, kavramsal çerçevesini falan anlamadan orada çok yüksek bir teknoloji görerek onu kutsallaştırıyoruz. Böyle bir ayine vesaireye Kesinlikle. dönüşüyor ama. Yani araç aslında amacın önüne geçmeye Hı -hı. ve biz böyle bir e, neredeyse uyuşturucu e, bir etkiyle. Ee, e, bizi etkileyen şeylerle, e, hani fiziksel, görsel, işitsel etkileyen e, e, yerleştirmelerle, işlerle aslında neredeyse bizi bir takıma uyutmaya e, evet. e, başlıyor bu tür işler. Yani aslında tehlikeli bir boyutu da var bu gidişatın. Ve bende de ki şimdi bunu e, kendimi bunun içinde e, bulduğumda bu e, gidişata kendimi alet etmemek yani. <gülüyor> yani ne oluyorum ben de bu yani e, e, bu yöndeki e, bir e, hani sen sanatçısın sonuçta. Evet ben aslında sanatçıyım yani ben e, böyle bir dijital yeni teknoloji uzmanı falan bir insan değilim. E, bu bağlamda şöyle enteresan bir şey oldu. E, today's Art Festivali <gülüyor> var Hollanda'da. E, beni eee e, festivaller için yeni bir iş yapmaya çağırdılar. Böyle bir iskele var. Benim The Peer videomda <gülüyor> göreceğiniz iskele. o iskeleyi Yizi Jet'in sahibi satın almış. Onlaracaklar ve orada böyle bir çok yine işte yeni teknolojilerin kullanıldığı, son teknolojinin kullandığı etkileyici bir enstalasyon yapmak istiyorlar ve beni onun için çağırdılar. Ama ben mekanın fotoğraflarını görünce bu biraz önce bahsettiğim dürtüler hareketlenmeye başladı. Çünkü o fotoğraflar bana bu Tarkovski filmlerini hatırlattı. Ki Tarkovski benim e, e, bilim kurguyu hı hı. hiçbir e, teknoloji kullanmadan kurabilen bir sanatçı olarak şapka çıkardığım bir sanatçıdır. Hı hı. beni e, e, Bana ilham vermiş bir sanatçıdır. O e, gördüğüm fotoğraflar o Tarkovski ilhamlarını e, tetiklendirdi ve ben e, festivale Yeni bir, yeni medya e, e, yerleştirmesi yapmaktansa o mekanın onarılmadan önce gidip filmini çekerek bir video yerleştirmesi yapmak istediğimi <gülüyor> Hayal kırıklığına <önerdim>. uğradılar <gülüyor> mı aslında? Bekleyinlerini karşılamamış kesinlikle. oldu da. Ama ben çok uğraştım ve bunları ikna ettim. <gülüyor> ve onun üzerine e, üç gün mekanı ziyaret ederek e, orada çekimler yaparak bu videoyu ortaya çıkardım. Şanslıydım da bir gün hava çok sisliydi. Biraz da şans da yardım etti. Ve bu benim için yeni bir e, tekrar eski video pratiğine dönerek hiçbir dijital efekt kullanmadan e, daha sinematografik bir estetikte e, kullanarak e, tekrar eski tarzımda ürettiğim e, videolar çıkarmaya başladım. Kuyu da tabi değil mi? Kuyu da Bodrum'da. Bu sonra Bodrum'da e, annemin memleketi orada bir tane çektim. Ve de Detroit'te üretti. Hakart plant bir eski bir araba fabrikası... Bu üçünü çekerek bir üçleme ortaya çıkardım ve e, Artar'daki sergideki ana işlerde bunlar aslında. Harika. Ali çok teşekkür ederim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Sen Berlin'de ve yurt dışında çalışmalarına devam ediyorsun. Umarım seni İstanbul'da da yeni sergilerle, yeni projelerle ağırlamak mümkün olur. Hem de şunu da hatırlatayım tam yaz döneminde bunu kaydediyoruz. Sen Amsterdam'da bir festivaldeydin. Oradan Fransa'ya geçeceksin. Fransa, evet. Önünde böyle yaz boyunca yine elektronik müzik odaklı bir takım projeler var. Evet. Ama sonbahar itibariyle atölyene çekilip tekrar görsel sanatlara evet. yoğun <gülüyor> Şu odaklanmayı dört gözle bekliyorsun diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Bu yani yazı da tabii dört gözle <gülüyor> bekliyoruz ama ya yani her mevsim dört mevsim dört farklı mod. <gülüyor> Harika. Peki, teşekkürler. Ben Önümüzdeki teşekkür hafta ederim. görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Harik'ten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.